1588 numaralı konu Büreyde el-Eslemi'nin Ali'ye, Osman'a, Talha'ya ve Zübeyr'e dua etmesi. Evet, Sicistan'da Büreyde el-Eslemi'nin yanında bulunuyordum. Ben Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyr hakkındaki fikrini bilmek için daima onlara tarizde bulunuyordum. O kıbleye yönelerek ellerini kaldırdı ve yarap, Rab, Osmanı Ali bin Ebi Talibi, Talha bin Ubeydullahı, Zübeyr bin Avvamı affet diye dua etti. Sonra bana yönelip Azap olasıca sen beni öldürmek mi istiyorsun, dedi, Allah'a yemin ederim ki, öyle bir amacım yoktu, fakat ben, onlar hakkındaki düşünceni öğrenmek istedim, dedim, bana, onlar öyle kimselerdi ki, Allah yoluna çok büyük hizmetler etmişlerdir, eğer Allah dilerse onları, çeşitli hizmetlerinden dolayı, affeder, veya dilerse sonradan yaptıklarından ötürü kendilerine azap eder, onların hesabı Allah'a aittir, dedi.